Öncelikle şuradan başlayayım Brexit ile beraber Avrupa'da sanat endüstrisi ve sanat sektörünün büyük ölçüde Fransa'ya kayacağından bahsediliyor. Dolayısıyla Fransa bu anlamda biraz dikkat çeken bir dönemde ve Fransa'nın çeşitli bölgelerinde görsel sanatlar alanında yeni kurumlar da dikkat çekiyor. Bunların önde gelenlerinden biri, Ömer'im umarım yakında gidip görme fırsatım olursa size daha ayrıntılarıyla anlatmak istiyorum, Paris'te yakın zamanda açılan Ama çok uzun süredir beklenen François Pinot adlı Fransız iş adamı koleksiyoncu ve sanat hamisinin uzunca bir süredir atıl kalan Borsa'yı yani La Bourse de Commercy Paris'teki yeni bir sanat mekana dönüştürerek çok büyük ölçekli ve kapsamlı koleksiyonunu orada sergilerken farklı sergilere programlara da süreli olarak ev sahipliği yapmaya başlaması. Bourse de commerce ya da la bourse e, Paris'te özellikle dikkat çekecek. Tabi Paris'te pek çok başka e, sanat mekanı galeri e, de ses getiriyor. Uzun süredir örneğin orada başka ses getiren e, müzeler ve kurumlar da var. Bunlar için de en çok tartışılan da Saint-Pompidou'nun 2023 yılında aslında daha önünde oldukça iyi de bir süre var ama 2023 yılında uzun süre devam edecek bir restorasyon yenileme için kapanacak olması ama bunun evveliyatında ve bu esnada da kapanma esnasında da dünyadaki pek çok yerde kesenat kurumları işbirliği yapıyor ya da zincir bir marka gibi yeni yeni halkalar Amerika'dan İspanya'ya kadar pek çok Belçika'ya pek çok yerde zincirine yeni halkalar açan küçük küçük Pompidou mekanları ya da işbirlikleri ortaya koyuyor. Paris'i bir kenara koyalım. Orası tabii ki bir sanat başkenti ve giderek daha da ön plana çıkacak. Bugün gündemimizde Güney Fransa ya da Provence bölgesi var. Programda bir noktada size Provence'ların Provence bölgesinin Oksitan denilen müziğinden o troubadourların yani aslında oraların ozanlarının söz yazarı ve türkü söyleyenlerin aşıklarının bir şekilde Provence bölgesinin müziğinden örnek de çalmak istiyorum. Ama öncelikle Güney Fransa'da Bu dönemde bizi neler bekliyor ve niye ben Güney Fransa'ya odaklanıyorum? Her şeyden önce şunun için bu yazın pandemiye rağmen en e, ses getiren, dünyanın dört bir tarafından sanat alanının önde gelen sanatçı, küratör, müze direktörü, koleksiyoncu gibi isimlerini ağırlayan açılışı çok beklenmedik bir yerde Güney Fransa'nın eski antik kenti Roma kalıntılarıyla da meşhur olan Arles. Bölgesinde gerçekleşti. Tam da bu yüzden sizinle bu bilgileri paylaşmak istedim. Ee, Oksijen Gazetesi'ne daha da bunun üzerine bir yazı yazdım. Arlin ışığı artık günümüz sanatına vuruyor. Çünkü e, Arlin sanat tarihinde özel bir yeri var. Aslında bütün Provence bölgesinin Oldukça ayrıcalıklı bir yeri var. Empresyonizm yani izlenimcilikte özellikle bu alanda ustalaşmış pek çok ismin yolunun aldan geçtiğini ya da al ve civarında yaşadıklarını uzunca süre oraya yerleştiklerini görüyoruz. Modern sanattan başka isimler de var ve sadece görsel sanatlardan da değil. Edebiyat, sinema ve fotoğraf alanından da pek çok ismin Provence bölgesinin doğasından... E, Tarihi mirasından, ikliminden, ışığından, pastoral manzaralarından, pitoresk sokaklarından çok etkilendiklerini, esinlendiklerini, orada birebir yaşadıklarını, başka sanatçılarla buluştuklarını, oraların resmettiklerini ya da oradan esinlenerek yazdıklarını, ürettiklerini görüyoruz. Sadece ışığıyla değil... Tabii ki doğasıyla, renkleriyle, iklimiyle değil şüphesiz. Bu çok ayrıcalıklı. Yani lavantalar, ayçiçeği tarlaları, resimlerden siz de bilirsiniz Van Gogh'dan Cézanne'a, Picasso'dan Gauguin'e kadar sayısız ressam ve entelektüelin bu bölgeye dair işleri var, şüphesiz resimleri var. İmgelemlerinde de ama yer edinmiş bir kent. Roma dönemi ve orta çağdan miras kalan bir dokusu var amfiteyatroları, arenaları, sokakları evleri oralardan kalma örneğin İspanyol kökenli olan Picasso'nun özellikle merakı buradaki arenalardaki boğa güreşi kendi memleketi hasretini belki burada Güney Fransa'da giderdiğini söylemek mümkün e yine de bu geçmiş cazibesine yani özellikle 19. yüzyıl 20. yüzyılın başlarındaki bu Cazibesine cazibe merkezi olmasına rağmen Arl'ın oldukça uzun bir süredir hani küresel anlamda sanat dünyasının tam da merkezinde olduğunu söyleyemeyiz. Neydi Arl'da bizim özellikle dikkatimizi çeken? Ben de hemen her yıl programda ya kendim anlattım gidip görme fırsatı buldum ya çeşitli konuklar ağırladım ağırlığa gitme fırsatı bulan çünkü 1970 yılındaki kuruluşundan bu yana kadar ki Fransız yazar Michel Tournier ve fotoğrafçı Lucien Clerc birlikte kuruyorlar. Rancont Dahl böyle fotografi yani aradaki fotoğraf karşılaşmaları, buluşmaları biçiminde Türkçeleştirebilirim. Bu bir uluslararası fotoğraf festivali. Giderek fotoğrafla görsel sanatları tabii ki birleştiren bir yana da kalmış Ama belgesel fotoğraf da hala ve fotoğraf tarihi de hala ilgi odağında. Her yaz fotoğraf alanından lens temelli çalışan sanatçılar ve bu alanın profesyonellerinden büyük bir kitleyi bölgeye çekmeye başarıyordu. Ama bu alanla sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Ee, örneğin hemen komşusu olan çok daha büyük bir kent, yani Fransa'nın yanlış bilmiyorsam üçüncü büyük kenti ve aklınızın çok önemli liman kentlerinden biri olan Marsilya kadar örneğin dikkat çeken bir yer değildi. Ee, Marsilya geçtiğimiz Manifesto bir ağırladı, pandemi dönemine denk gelse de Yine de tabii ki birkaç yıl Dikkatler Marsilya'ya odaklandı bu göçebe Avrupa Biyana'nın Marsilya merkezinde olması nedeniyle. E çok büyük yatırımlarla MÜSEM adlı benim de yönetim kurulunda ilk yıllarında özellikle çalıştığım Akdeniz ve Avrupa medeniyetleri ve kültür mirası ve sanatına odaklanan E, ulusal ama tamamen uluslararası hatta Doğu Akdeniz Hafızası'na odaklanan nitelikli bir müzeye kavuştu. E, Avrupa Kültür Başkentiydi 2013 yılında Marseille-Provence bölgesi. Çok büyük yatırımlar yaptılar onun içinde. Dolayısıyla Aron hemen kendisine bir saatten kısa mesafedeki e, bu büyük kentin e, gölgesinde kalmıştı. Ama uzunca bir süredir Rancont Darla da destek olan Yani bu fotoğraf festivaline destek olan onun da hamileri arasında yer alan İsviçre kökenli bir koleksiyoncunun, bir sanat hamisinin e, ağır bölgesinde ekibiyle birlikte büyük ölçekli bir yatırım yaparak çalışmakta olduğunu da e, sanat meraklıları biliyorduk, takip etmeye çalışıyorduk. E, şunu da biliyorduk, Frank Gehry. Üzerine tezler yazılmış. Star mimar tanımının en önde gelen isimleri örneğin e, İspanya'da Bilbao'da Guggenheim'in bir e, şubesini açıyor. Guggenheim Bilbao esas merkezi New York'ta olan. Ve onun tasarımını yaptığı için Bilbao Effect ya da Guggenheim Effect olarak adlandırılıyor. Frank Gehry'nin yaptığı bu mimari adeta başlı başında büyük bir heykel ve sanat eserine dönüştüğü için... Fonksiyondan ziyade mimarinin yapının kendisinin ihtişamı kendisinin adeta bir sanat eseri gibi olmasını ön plana çıkarttığı için Bilboğa kentine sırf Frank Gehren'in imzasını taşıyan bu binayı görmeye uygundan Bilboğa'yı ziyaret etmeye giden bir turizm akımı hala bugün devam ediyor denebilir. Bunun üzerinde tezler yazılıyor dediğim gibi. İşte Maya da yani bu. Uzunca yıllar Arl'da da yaşamış olan İsviçre kökenli sanat hamisi ve koleksiyoncu Maya Hoffman da yeni binayı, kuleyi Frank Gehry'e emanet etmiş durumdaydı. Bu yaz açılışı yapıp da çok ses getiren temel şey de bu. Bu kule girizgahta bahsetmiş olduğum Van Gogh'un Arl'da yaptığı yıldızlı gece resminden esinleniyor bir yanda. Diğer yanda da özellikle içinde ama dışında da ama iç mekanlarında Arl'ın bu tarihi antik amfi yapısından esinlenen bir anlayış var. Ve bu ikisini bir araya getiriyor. Böylece Luma Arl yine öncelikle mimarisiyle ve mekanlarıyla konuşuyor. Luma vakfının oluşturduğu bir sanat kurumu. Luma Arl çok büyük bir kompleks. Parkları, bahçeleri... E, yapay gölleri vesaire de var sergi mekanları koleksiyon mekanları da var sadece görsel sanatlar alanında da değil üstelik evet görsel sanatlar odağında ama tasarım kent çalışmaları ekolojik çalışmalar mimarlık da ilgi alanlarına giriyor örneğin yaptıkları en önemli şeylerden biri uzunca bir süre rancontlarlı yani bu fotoğraf festivalinin e, kullandığı altı e, atölye alanlarını e, dönüştürmek en büyük Yatırımı buraya yapıyorlar. Essensef yani devlet demir yolları, Fransa'nın TCDD'si diyelim, devlet demir yollarına ait altı e, atölye mekanları var, kocaman bir endüstriyel alan var kentin merkezinde. Bu alanın re rekreasyonunu neredeyse 20 yıldır üstlenmiş durumda Mayofman'ın Luma Vakfı. E, hem Rancontar daha iyi mekanlarda tabii ki izleyiciyle buluşsun diye onlara da özel katkılar da bulunuyor daha iyi tanıtım yapabilsinler uluslararası nitelikli diye. Hem de Rancontar'da ağırlayan bu atölye mekanlarına da bulunuyor ve bugün Numa Arl'ın bu Frank Gehry imzalı ikonik kulesinin yanı sıra en önemli alamet farkısı bu koskocaman park des atölye yani atölyeler park alanı. Bu alanda 2007 yılından beri üstelik Mayolfman'ın davetiyle yıldız küratör Hans Ulrich Obrist, Fransa'nın önde gelen sanatçıları Philippe Parreno gibi isimler, Liam Gillick gibi sanatçılar, pek çok tasarımcı, tasarım küratörü, düşünür, e, akademisyen burayı bir tür fikir laboratuvarı, yeni projelerin denince bir atölye gibi kullanıyorlardı. E, amaç da burayı Kıkaten geleceğin kültür merkezine dönüş durmak. 21. yüzyılda demişler ama daha da aslında ötesine hedeflerini hedeflediklerini e, söylesek e, yanlış olmaz herhalde. Bu yazda da e, Arde Luma'nın açılması, Luma Ardın açılması en dikkat çekici etkinliklerden biriydi. Bilmiyorum yani Bilboğa kadar. Orayı bir cazibe merkezine dönüştürebilir mi? Sırf Luma Arl'ı görmeye bir Bilboğa'ya giden kadar çok insan olur mu? Ama düşündüğünüz zaman Arda tarihi mirasıyla, kültürel yapısıyla, sanat tarihindeki yeriyle, doğal iç içeriğiyle, yine gastronomi konusunda da ön planda olmasıyla, doğa yürüyüşleri alternatifleriyle, pitoresk, sokaklarıyla sanat amatörlerinin sanatseverlerin ve profesyonellerin ilgisini çekebilecek bir kültür turizmi alanı sağlayabilir. Montpellier'den de Marsilya'dan da kolayca ulaşılabilen bir yanı var. Üstelik bu Park des Atölye dediğim bölgede iklim krizi küresel meseleler özellikle ekoloji etrafında buna dair kent ve ekoloji çalışmaların odanda dolu bir seri programasyon da öngörülüyor ve çok rahatlıkla 7-24 gezebileceğiniz bahçeler, parklar yeşil alanlar var ve doğa ve ekoloji burgusu bu anlamda son derece yüksek ve sadece profesyonel kültür sanat izleyicisi değil ailelerini o bölgede yaşayan insanları da ağırlamaya bu anlamda çok açık Ama açılış sergilerine ve oradaki koleksiyon seçkilisindeki Maya Hoffman'ın kendi ailesinden kalma çok büyük ölçekli Ulusarası nitelikli bir koleksiyonu var. E, açılış sergilerinin tamamı neredeyse doğayla ilişkimize odaklanıyor. Hem bugünkü ve geçmiş tabii ki hem de gelecek ilişkimiz nasıl olabilir sorusunu sorar nitelikte sorgulayıcı eleştirel vurgusu yüksek sergiler bunlar. Birkaç örnek vermem gerekirse... Pierre Huc yine Fransa'nın önde gelen küresel çapta en çok bilinen isimlerinden biri. Programasyona da zaten katkıları var. Immersive dediğimiz yani katılımcıyı, izleyiciyi çepeçevre saran, mekanla, alanla bütünleşen büyük ölçekli işler yapar Pierre Huc. Küratöryelle de yakın bir pratiği var. Mekanını dönüştürmesi, başka sanatçıları da yer yer davet etmesi bakımından. Ziyaretçilerin mikroorganizmalar ve de yapay zeka ile İletişiminin nasıl olabileceğine dair oldukça spekülatif, alternatif bir evren yaratmaya çalışıyor büyük mekanlarda. Bir e, diğer sergi ise prelüt giriş niteliğinde diyelim Arl'da Luma Arl resmi açılışını yapana kadar ki dönemde Alda yaşamış çalışmış yani rezidans misafir sanatçı programlarına katılan görsel sanatçıların dünyanın dört bir tarafından gelen ve tabii ki Güney Fransa'dan da katılan sanatçıların yeni üretimlerini yine ekolojik anlatılar doğanın tahribatının kültürel gerçeklerinizi nasıl şekillendirdiğini bunun sosyopolitik yansımalarının aslında neler olduğunu ifşa etmeye çalışan sorgulamaya çalışan eleştirel yaklaşımıyla ön planda olan bir sergi. Bunun dışında pek çok başka sunumlar, sergiler, kamusal alana yerleştirilmiş işler, mekana müdahaleler var. Ee, gittiğiniz zaman en az bir yarım gün ayırmak hatta bahçelerinde yani park dezatörüde daha çok vakit geçirmek ya da bir takım etkinliklere katılmak istiyorsanız bir tam günü ayırmanız gereken bir yer olduğunu söyleyelim. Kurucusu ve hala başındaki önde gelen isim Maya Hoffman'a göre Numa Art çığır açan bir kurum olacak. Bakalım merakla bekliyoruz önümüzdeki programlarda ar umarım bu iddiasını gerçekleştirebilecek programlarla dünya kültürüne katkıda bulunmaya devam eder. Bu olurken Rancontlar, Rancontlar diye birkaç kez söyledim. Bu fotoğraf buluşması resmi tarihleri 4 Temmuz 26 Eylül yani hala görme fırsatımız var ve fotoğraf alanına odaklandığını e, vurguladım. Çok çeşitli e, sergiler ve projeler devam ediyor. Türkiye'den de Aykan Safoğlu bir işiyle The Peel kendi galerisinin temsiline katılıyor. Baktığı zaman Rankkont art e, web sitesine baktığı zaman podcast'ler var. Dışarıdan gitmesine de takip edebileceğiniz her edisyonda her yıl yaptıkları gibi 1970 yılından beri çok kapsamlı kalın büyük ölçekli çünkü 52. edisyonu e, bu kataloğun 45 euroya ak sütten yine yayınlanan kataloğunu almak mümkün. Jürili fotoğraf ödülleri var özellikle genç fotoğrafçıları desteklemeye yönelik e, keşif ödülleri var sırf fotoğraf kitaplarına ayrılmış özel bölümleri var ya da mock-up dediğimiz bu maket kitapları da bakabileceğiniz özel bölümler var tartışmalar var kadınlara yönelik özel bölümler var mesela Luma Rancontre Luma bir arada da Rancontre da dummy book award yani henüz maket aşamasındaki kitap ödülü de veriyor özellikle fotoğraf kitaplarını desteklemeye yönelik oldukça değerli bir çalışma rehberli turlar var Görebileceğiniz pek çok ıı, sergi var bu alanda yapılabilecek staj ıı, çalışmaları var e, ve de sırf rankont darlığın 50-52 yıllık tarihine baktığınız zaman aslında dünya modern ve çağdaş fotoğraf tarihine de bakmanız anlamına geliyor sadece Park öz atölye gibi eski endüstri alanları değil Örneğin e, amfiteyatroda gece fotoğraf projeksiyonları yapmak, eski bir kilisenin bir sanatçı proje mekanına dönüşmesi, sokaklar, kafeler ki çok güzel kafeleri vardır Arlı'nın. E, açık alandaki pek çok mekan Rancont Darlı'nın bu festival Fotoğraf odaklı festival atmosferine Katkıda bulunuyor Ev sahipliği yapıyor Bu buluşmayı Fotoğraf eksenliği bu buluşmayı Destekliyor Görmek isterseniz ya takip etmek isterseniz de 26 Eylül 2021'e kadar Rancont Darlı Devam ediyor Türkiye'den de en azından benim bulabildiğim katılımcı Aykan Safoğlu'nun da çalışması olduğunu Buradan devam edelim Hemen Arl'ın komşusu oraya gitmişken görmeniz mutlaka belki de zaten e, oradan geçmek durumunda e, olur pek çok insan. Marsilya dedim. Buranın daha ön planda olduğundan bahsettim. Orada iki tane oluşum var. Ondan da bahsederek bu haftaki programı tamamlamak istiyorum. Yaz aylarına denk geliyor yine. 27 Ağustos 2021 itibariyle oldukça uzun soluklu bir fuara göre oldukça uzun soluklu bir fuar var. 12 Eylül'e kadar devam eden Artorama. Fuarı. Bu fuarın ötesinde aslında uluslararası bir buluşma niteliğinde Marsilya'da uzdukça uzun bir süredir devam ediyor. La Friche Rebelle de Me adlı eski bir endüstriyel yine kompleksin. Bugün artık sahne sanatları, işte radyo, müzik, kreatif atölyeler, görsel sanatlar, sahne sanatları, kaykay, kay, sokak sanatları pek çok alandan e, bağımsız oluşumları, e, dernekleri, sanat... Projelerini, inisiyatifleri ağırladığı bir yer La Friche Labelle Döme. Ben de burada zamanında bir sergi yapma ve rezidans programları yürütme fırsatı bulmuştum. Özel bir gönül bağım var La Friche Labelle Döme'ydi. Oldukça uzun bir süredir burada aynı zamanda e, galerilere ev sahipliği yapan, Güney Fransa'nın en nitelikli, en büyük ölçekli fuarı söz konusu Artorama. 27 Ağustos 12 Eylül tarihleri arasında buna e, bakmak E, mümkün 5 euroluk bir e, giriş varmış. İşte La Friste Belle de Mey kapsamında La Cartonnerie onun ana mekanında e, devam ediyor. Programda neler var diye şöyle hızlıca bir bakacak olursak bir defa 27 Ağustos'u ön izleme günü yapmışlar. Bunu ve vedavetiyle ya da ön izlemeyle gidilebildiğini e, vurgulamak lazım. Cumartesi günü asıl 28 Ağustos e, Cumartesi günü halka açık. E, resmi açılışlarını yapıyorlar e, imza günleri var özel yine ödüller var Benoît de lakenten prize enansmanları var pazar e, günü de e, daha önce Arco Madrid'in davetli küratörlerinden biri olan Tiago de Pinto'nun düzenlediği bir e, söyleşi var. Metin ve sese dayalı güncel sanata odaklanan bir söyleşi bu yani metnin ve sesin güncel sanattaki yeri olarak da vurgulayabiliriz. 29 Ağustos pazar günü orada olsam mutlaka dinlemek isteyeceğim Tiago'nun moderasyonundaki bir söyleşi olurdu yine sanatçı kitaplarına odaklanan. Özel e, bir e, program var. E, fuara da katılan tabii ki e, çok sayıda e, galeri var. Onu da kesinlikle vurgulamak lazım. Etrafında da kentte e, galeri akşamı düzenleniyor. Marsilya merkezinde bütün galeriler bu fuar esnasında cumartesi günü 28 Ağustos cumartesi günü akşam gece daha doğrusu kapılarını açıyorlar. Özel projeler performanslarla. E, Anies Bey'de özel bu galeride özel e, projeler oluyor e, Amerikan strip kulüplerinin turlesi odaklı e, bir, bir e, özel proje var Proximo Bay'de Vas Collective diye özel proje var ve pek çok e, kentte özel projeler devam ediyor ve de tabii ki baktığımız zaman çok e, sayıda katılımcı olduğunu hem sanat alanında yayıncılar var E, kar amacı bitmeyen projeler var ama satış yapan bakıyorum burada Barcelona'dan Köln'e Paris'ten e, Budapest'e e, Londra'dan Viyana'ya özellikle Avrupa odaklı ama farklı yer Moskova'dan da mesela var Bükreş'ten de var pek çok farklı galerinin programa katıldığını görüyorsunuz Artorama.fr Fransa'nın fr'si olarak buradan bakabilirsiniz ve programın başında bir de Müzem demiştim. Müzede sivilizasyon de l'Europe de la Mediterrane yani Avrupa ve Akdeniz Medeniyetleri Müzesi çok iddialı bir müze. 2013 yılında açıldı. O zamandan beri iddiası hiçbir şey kaybetmedi. Hemen Marsilya'nın antik limanına bakan, tarihi mekanlara da ev sahip yapan ama çok büyük ölçekli yepyeni yine bir star mimar, İtalyan bir mimar imzalı binasıyla da koleksiyonlarıyla da çünkü kültürel miras koleksiyonları da var. Güncel sanata da Odaklanıyor materyal kültür kültür materyaline de odaklanıyor ve e, bu dönemde oraya giderseniz dünya çapında bilinen isim Jeff Kunz'un 18 Ekim'e kadar devam eden büyük retrospektifini orada görmeniz mümkün bu ölçekte Fransa'da yapılmış. İlk e, retrospektif olduğunu söylememiz gerekir Jeff Kunz'un. E, başka sergiler de var. Mesela acele etmeniz e, gereken çünkü 5 Eylül'e kadar devam eden bir e, Saint Jean kalesi. O limanın çıkışındaki tarihi kale bölgesinde. Oradaki koleksiyon e, salonlarına da ayrı şekilde yayılacak biçimde. Le Résistance de A A.Z. adlı bir e, sergi var. A Asterix gibi demişler. S. Com Che D. Com De Gaulle de demişler. Yani A'dan Z'ye direnişin önde gelen isimlerini 26 farklı harfi alfabenin harflerine yayarak Akdeniz ve Avrupa'nın son 200 yılına damgasını vuran e, asi isimlerine, direnişçi isimlerine, önderlerine adanmış bir e, sergi var. Özellikle tabii ki Kültür mirası, materyal kültüre odaklanan bir sergi bu. Bunu görmek dikkat çekici olabilir. Buna bakmak e, iyi olabilir. E, bir başka sergide bir e, güncel yazı alanında bir festival var. Aktoral yazı ve e, görsel sanatları bir araya getiren bir sergi var. Meze konseptine odaklanan bir Başka sergi daha var. E Akdeniz kültürünün bir şeyi tabii ki e, meze. Buna mutlaka bak bak e, gerekirdi. Bunların kullanıldığı kaplardan yapım içineye kadar pek çok şeye odaklanan e, bir sergi. Ve en e, 29 Ağustos'ta yakın zamanda bitmiş e, bir sergi daha var. Bu da daha ziyade e, çocuklara yönelik bir sergi. Çizimler Enki Bilal gibi isimler çizgi romancılara odaklanan ee, bir yanı var. Görsel sanatlara en çok odaklanan sergisi gördüğümüz ee, üzere Jeff Koons sergisi. Ama bakılabilecek bir başka sergi daha var. Le, Le Desir de Regarde L'Ou'an Uzağa Bakma Arzusu olarak Türkçeleştirebilirim. İzlediğiniz İtalyan bir sanatçıya, İlaria Turba'ya adanmış bir sergi bu. Uzun yıllarda Marsilya'da yaşamış, çalışmış, 3 yıl kadar burada geçirmiş isime yönelik bir solo sergi. Bu da özellikle gezmeye değer diyelim ve bu hafta Provence bölgesine özellikle Ardola ve Marsilya'ya ayırdığım programın sonuna da böylece gelmiş olalım. Ben programcısı Çeleng. görüşmek üzere, hoşçakalın.